الأخوة في الإسلام من كمال الإيمان عن أبي حمزة أنا بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Heh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Ebu Hamza Enes i̇bn Malik radıyallahu anhü den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizden herhangi biriniz kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz Bukhari ve Müslümin ittifaken rivayet ettikleri bir hadis bu hadisin önemi, bu hadisi şerif, ilim adamlarının tazimle karşıladıkları büyük önemi haiz hadisler arasındadır. Çünkü bu hadis şerif, başkalarıyla ilgili işlerde göz önünde bulundurulması gereken ölçüyü açıkça ifade ettiği gibi, hayır adabının özünü de dile getirmektedir. Kişi, söz, davranış veya bunun dışında... Herhangi bir şeyi kendisi için seviyor ise onu başkaları için de sevmelidir. Söz, davranış, muamele veya herhangi bir hususu eğer kendisi için hoş karşılamıyor ve ona buz ediyor ise başkaları için de bundan hoşlanmamalı, buz etmemeli. İnsanlara kendisine nasıl davranmalarını istiyor ve arzu ediyorsa o da öylece davranmalıdır. İmanın söz konusu olmayacağından kasıt. Hafız İbni Hacer, Rahimahullah, Fethül Bari'de şunları söylemektedir. Burada maksat, imanın kemali, kemalinin nefiyedilmesidir. Bir şeyin kemal derecesinin nefiyedilmesi anlamında kullanılması, Arap dilinde oldukça rastlanılan bir kullanım şeklidir. Arapların, filan kişi insan değildir demeleri gibi. Oysa bundan maksat, onun niteliklerinden birisinin bulunmadığını anlatmak, yani nefretmektir. Yoksa o insan değildir, o hayvandır manasına söylememişler bu sözü. Nebevide Rahimahullah Müslim şerhinde şunları söylemektedir. İlim adamları, cümlesinin üzerine Allah Azze ve Celle'nin rahmeti olsun derler ki, bu buyruğun anlamı tam iman ile iman etmiş olmaz şeklindedir. Yoksa iman aslı itibariyle bu niteliğe sahip olmayan kimseler için de husule gelir. Amr bin Es-Salah şöyle demektedir. Yani bir kimse kendisi için sevdiğinin benzerini Müslüman kardeşleri için sevmedikçe imanı kamil olmaz demiştir. İbn-i Recebe Hanbeli rahimahullah da şöyle demiştir. Burada imanın nefinden maksat hakikatine ve nihai noktasına erişmenin nefiy İmanın yerine getirilmesi gereken vacip şubeleri. Bukhari rahimahullah sahihinde der ki, kişinin kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmesinin imandan olduğuna dair başlık. Bukhari bu başlıktan sonra bu hadisi zikretmektedir. Müslim de Allah'ın rahmeti üzerine olsun sahihinde şunları söylemektedir. Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmek imanın hasletlerindendir demekte ve daha sonra da bu hadisi kaydetmektedir. O halde hadis-i şerif Müslümana hayrı sevmenin imanın yerine getirilmesi gereken vacip şubelerinden birisi olduğuna delalet etmektedir. Hayır ise itaatleri Dünyevi ve uhrevi mübahları kapsamına alan, kapsamı geniş olan bir kelimedir. İstikamet üzere olan bir Müslüman, kardeşleri bir Müslümanın kardeşleri içinde istikameti sevmesi ve onları kurtarmak için bütün gücünü ve gayretini ortaya koyması gerekmektedir. Çünkü istikamet, dünya ve ahiret hayırlarını elde etmenin sebebidir. Aynı şekilde, Müslüman kardeşlerinin başına herhangi bir kötülüğün gelmesine razı olmamak, üzülmek ve hoşlanmamak da imanın yerine getirilmesi gereken hasretleri arasında yer almıştır. El-Kirmani de... <gülüyor> Kişinin kendisi adına buzettiği ettiği şeyi kardeşi adına buz ile karşılaması da imandandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bunu zikretmemiştir. Çünkü bir şeyi sevmek onun zıddını da yani buğz etmeyi de gerektirir. O bakımdan bununla yetinilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayrıca buzu söz konusu etmemiştir. Doğrusunu yine en iyi Allah Azze ve Celle bilir. nebev Rahimahullah der ki, hadisin genel olarak kardeşliği kapsadığı şeklinde anlaşılması en uygunudur. Böylelikle Müslümanı da, kafiri de kapsamı altına alır. Buna göre mümin, kardeşi için, kendisi için sevdiğini, İnsan olarak kardeşi kafir içinde sever. Müslüman kardeşinin imanının devamını istediği gibi kafirin de mümin olmasını arzu eder. Bundan dolayı kafirin hidayet bulması için dua etmek müstehabdır der. Ümmetin selefinin hayatında bu hadisin etkisi. Ebu Zer radıyallahu anhüden dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları söyledi. Ey Ebu Zer, ben seni zayıf bir kimse olarak görüyorum ve kendim için sevdiğimi senin için de seviyorum. İki kişiye dahi emir olma, yetimin malının velayetini kabul etme. İbn-i Rahimahullah der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zerre bunu yasaklayışı sebebi onun bu hususlarda zayıf olduğunu görmesinden dolayıdır. O zayıf olan herkes adına aynı şeyi sever. Kendisi de insanların işlerini yönetmeyi üzerine almıştı. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle bu hususta kendisine güç vermiş ve ve bütün insanları kendisine itaate, itaat etmeye çağırmayı emretmiş, onların din ve dünyalarının yönetimini üzerine almasını istemişti. 2. <Gülüyor> Muhammed bin Basi eşeğini satmak istediği bir sırada, adamın birisi ona, bu eşeği bana uygun buluyor musun deyince şu cevabını vermiş. Şayet ben uygun bulsaydım, ayrıca satmazdım. İşte bu sözüyle kardeşi için ancak kendisi adına razı olup, uygun bulacağı şeylere razı olacağına işaret etmektedir. 3. Kur'an'ın tercümanı i̇bn Abbas radiyallahu anhuma der ki, ben Allah'ın kitabından bir ayetini okurum da dilerim ki, bütün insanlar bu ayet ile benim bildiklerimi bilsinler. İmam Şafi'de rahimahullah arzu ederim ki insanlar bu ilmi öğrensinler de varsın ondan bana bir harf dahi nispet edilmesin. İşte onun arzu ederim sözü insanlar adına hayırı çokça sevdiğine bir delildir. Müslümanın kendisi için sevdiği şeyleri, kardeşleri için de sevmesi, kalbinde aldatmak, kin ve haset namına bir şey bulunmadığını gösterir. Hadis-i Şerif'ten çıkarılan bazı hükümler Evet. Bir, Hadis-i Şerif, bencilliğin, kıskançlığın, başkasından hoşlanmamanın, ve kin duymanın yerilen huylar olduğuna delalet etmektedir. Çünkü bu niteliklere sahip bir kimse, hiçbir şekilde kendisi için sevdiği hayrı başkası için sevmez. 2. Hadisin muhtevası gereğince amel etmek, İslam toplumunun bireyleri arasında sevginin saygınlık kazanması sonucunu verir sevginin yaygınlık kazanması sonucunu verir. Bu da tek bir vücutmuş gibi bir bütün haline gelinceye kadar birbirlerine kenetlenmeleri sonucunu sağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Birbirlerini sevmeyenleri birbirlerine merhamet duymaları bakımından Birbirlerini sevmeleri, birbirlerine merhamet duymaları bakımından müminlerin tek bir vücut gibi olduklarını görürsün. O vücudun herhangi bir organı rahatsızlanacak olursa, vücudun diğer bölümleri uykusuz kalmak veya ateş yükselmesiyle ona karşılık verir. Müttefekun aleyh olan bir rivayettir bu. Bu şekilde birbirine kaynaşmış bir ümmet hiçbir şekilde yenik düşürülemez, baskı altına alınamaz ve onun hiçbir sancağı da yere düşmez. 3. Hadis-i Şerif, imanın artıp eksildiğine, itaatle hayır işlemekle arttığına, masiyet sebebiyle de eksildiğine delalet etmektedir. 14 hadis, Müslümanın canı koruma altındadır. El-Hadis-i Rabi'u Aşara Hurmetu demil muslimi ve esbabu ihdarihi An-Abdillahi ibn-i Mes'udin radıyallahu anhu Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yihillu damı mri Müslüman illa bi i̇hda falafin al şey buzani ve nefsu bi Abu Musağur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah'tan başka celle şanuhu, ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç husustan birisi dolayısıyla helal olur. Zina eden evli, cana karşılık can ve dinini terk edip cemaatten ayrılan. Bu müttefekun aleyh olan bir hadistir. Bu hadisin önemi. <gülüyor> İbn-i Hacer uleyhi heysemi bu hadisin önemiyle ilgili olarak şunları söylemektedir. Bu hadis önemi çok büyük kaidelerdendir. Çünkü en önemli hususlardan birisi olan kanlarla yani kişinin hayat hakkı ile ve bunlardan neyin helal olup neyin olmadığıyla ilgilidir. Hayat hakkında asıl olan ise koruma altına almaktır. Aklen de bu böyledir. Çünkü en güzel surette yaratılmış bulunan insan, suretinin kalıcılığını sevmek, insan aklının mayasından mayasında bulunmaktadır. <gülüyor> Müslüman kanının hürmeti. Hadis-i şerif, İslam'ın haklarını yerine getiren Müslüman'ın kanının korunma altında olduğuna delalet etmektedir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de, bu hususta birçok nas varit olmuştur. Bunların bazılarını kaydedelim. 1- Şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu haksız yere Müslümanı öldüren bir kimseye can yakıcı bir azap olduğunu, dünya ve ahirette amelinin boşa çıkacağını ve kıyamet gününde kendisinin, kimsenin kendisine yardımcı olamayacağını bildirmiştir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, Peygamberleri öldürenleri, insanlar arasında adaletle hükmedenleri katledenleri, can yakıcı bir azapla müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran Suresi 21 ve 22. Ayetler 2. Şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu haksız yere Müslümanı kasten öldüren kimseye lanet etmiş, ona gadab etmiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ama burada Müslümanı öldürmekten kasıt Müslümanı Müslüman, oldurdu, ö, Müslümanı Müslüman olduğundan dolayı öldürmektir. Kim bir mümini kasden öldürürse, cezası orada ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Allah Azze ve Celle ona gadab etmiştir, lanet etmiş ve ona pek büyük bir azab hazırlamıştır. Nisa Suresi 93. Ayet-i Kerime 3. Yüce Rasulümüz, sallallahu aleyhi ve sellem de haksız yere öldürmenin insanı helak edici, Yedi büyük günahtan olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştur. Helak edici büyük günahtan uzak durunuz. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hangileridir diye sordular. Şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, haşa ve kella, Büyücülük yapmak. Hak ile olması hali müstesna. Allah'ın haram kıldığı canı öldürmek diyerek, ...geri kalan diğer günahları da zikretti. buhari ...üçüncü cilt 159'da... ...Müslim birinci cilt... ...177'de zikredilmiş... ...bu hadis-i şerif. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki... ...dünyanın zeval bulması... ...sonunun gelmesi... Allah için Müslüman bir kişinin öldürülmesinden daha hafiftir. El-Albani Rahimahullah El-Cami'u Sahih'te 453'te bunu kaydedip hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Müslümanın kanı, hayatı koruma altındadır. Ve bu koruma, Ondan ayrı değildir. Bu koruma hakkı ancak onu kaldıran bir işi işlediği vakit kalkar. Muhsan olduktan sonra zina etmek. Müslüman ilim adamları, evlenmiş kadın ve erkeğin zina etmeleri halinde hadlerinin, cezalarının, Ölünceye kadar recmedilmek, taşlanarak öldürülmek olduğunu kabul etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de maizi ve gamidiye diye bilinen bir kadını recmetmiştir. Allahu anhuma. Kur'an-ı Kerim'den olup ne olduğu bildirilen buyruktaki lafzı da şöyledir. Evli erkek ve kadın, şeyh ve şeyha zina ettiklerinde, Elbette ki Allah'tan Celle Şanuhu ibretli bir ceza olmak üzere ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakimdir. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in tercümanı i̇bn Abbas radıyallahu anhuma, Recm cezasını Şanı Yüce Allah Azze ve Celle'nin Ey Kitap Ehli, Size kitaptan gizlediğiniz şeylerin çoğunu açıklayıp bir çoğunu da bırakıveren peygamberimiz gelmiş bulunuyor. El Maide suresi 15. ayet-i kerime buyruğundan çıkartmıştır. İbn Abbas der ki, kim recmi inkar ederse Kur'an-ı Kerim'i de ummadığı bir yerden inkar etmiş olur. Daha sonra bu ayet-i kerimeyi okudu ve arkasından şunları söyledi. Rejim cezası da onların sakladıkları şeyler arasındaydı. Bu rivayeti Hakim Rahimahullah 4. cilt 359'da ne yapmıştır? Zikretmiştir. Önceleri Yüce Allah Azze ve Celle'nin zina eden kadınlar hakkındaki hükmü onların canlarını alıncaya, Yahut da onlar için bir, bir yol gösterinceye kadar hapsedilmeleri şeklindeydi. Daha sonra da onlara bir çıkış yolu gösterildi. Adem oğlu'nun efendisi Salevatullah âannebi ve aleyhim Ecmain Şöyle dediği sabit olmuştur. benden alıp öğreniniz. Benden Alıp Öğreniniz İşte Allah Azze ve Celle Onlara Bir Çıkış Yolu Göstermiştir Evlenmemiş Olan Evlenmemiş Olanla Zina Edecek Olursa Yüz Celde Ve Bir Yıl Sürgün Evli Evli Olanla Zina Ederse Yüz Celde Ve Rejim ile Cezalandırılır El Elbani Rahimahullah Bunu Sahir Camide. 3.210 numarada kaydetmiştir. Bu hadisin zahirinden, zahirinin ifade ettiği hükmü seleften bir topluluk kabul etmiştir. Ahmed, İshak, El-Hasen ve başkaları bunlar arasındadır. Bunlar, evli kimselerin zina etmeleri halinde ayrıca yüz celde ile cezalandırılmasını da gerekli görmüşlerdir. Onun kabul ettikleri bu görüşün lehine delil uygulamalarından biri de, müminlerin emirinin Hamedanlı Şerahe'ye celde vurduktan sonra recmetmiş olması ve bundan sonra da ben onu Allah Azze Celle'nin kitabı gereğince celde ile cezalandırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Sünnetinde varit olan hüküm gereğince de recmettim demesidir. Kasten öldürme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cana can buyruğu ile ilgili olarak Müslüman ilim adamları icma ile şunu kabul etmişlerdir. Bir kimse kasti olarak Müslüman birini öldürecek olursa Öldürülmeyi hak eder. Buna, şanı Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitab-ı kerimindeki şu buyruk da delalet etmektedir. Biz onlara, onda yani Tevrat'ta şunu yazdık. Cana can, cana karşı can. El-Ma'ide suresi 45. ayet-i kerime. Yine Yüce Allah Azze ve Celle bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Ey özlü akıl sahipleri! da sizin için bir hayat vardır. El-Bakara suresi 179. ayet-i kerime. Kasten başkasını öldüren kimse öldürülür. Katil ya da maktulün erkek veya dişi olması bu durumu değiştirmez. Buna kitab-ı kerimdeki nasların genel ifadesi ile sünnet-i Rasulullah Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan varit olmuş buyruklar, delil teşkil etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz kadına karşılık erkek öldürülür diye buyurmuştur. Hadis mürseldir. Irwa'ul Galil'de 2212'de zikredilmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir cariyayı öldürmüş, Yahudi birisini öldürdüğü de Sahih olarak sabit olmuştur Eğer öldürülenin velileri affedecek olursa kısas düşer Aşağıdaki hususlarda ise istisna olarak kısas uygulanmaz 1. Baba oğlunu öldürecek olursa Oğluna karşılık baba kısasen öldürülmez Cumhurun benimsediği görüş budur. Bu husustaki delilleri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğul karşılığında baba öldürülmez mealindeki hadisidir. El Elbani rahimahullah sahil camide 7626'da bunu kaydetmiştir. İbn-i Abdilber der ki, bu Hicaz ve Irak ilim ehli nezdinde meşhur ve yine onlar arasında çok yaygın bir hadistir. Medine halkının uygulaması da böyledir. Ömer radıyallahu anhu'den bu uygulama rivayet edilmiştir. İki, Müslüman bir kimse, kafir birisini öldürecek olursa, Müslüman kişi öldürülmez. Eğer öldürülen kafir harbi ise, Müslümanın öldürülmeyeceği hususunda görüş ayrılığı yoktur. Şayet kafir, zımmi yahut muahid yani anlaşmalı bir kavme mensup ise, bu hususta görüş ayrılığı vardır. Cumhurun görüşüne göre Müslüman bunlara karşılık Öldürülemez. Bu husustaki delilleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kafire karşılık Müslüman bir kimse öldürülmez şeklindeki buyruğudur. Bukhari 8. Cilt 47. Hadis-i Şerif Tercihe değer bir görüş de budur. Tercihe değer olan görüş de budur. Doğrusunu yine en iyi bilen alemlerin Rabb'i olan Allah'tır. 3. Hür bir kimse bir köle öldürecek olursa köleye karşı hür öldürülmez. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hürre karşılık hür. El-Bakara suresi 178. ayeti i kerime. Es-Seyyid sabık der ki bu tabir hasır ifade etmektedir. Buna göre buyruğun manası şöyle olur. Hür ancak bir hür karşılığında öldürülür. Hür köle karşılığında öldürülmeyeceğine göre o takdirde kölenin kıymetini ödemesi icap eder. Neye ulaşırsa ulaşsın, isterse hür bir kimsenin diyetini aşsın. Başkasına ait köleyi öldürmesi halinde de hüküm budur demiştir. Hür bir kimse kendi kölesini öldürecek olursa cezası Amr bin Şuayb'in babasından onun da dedesinden yoluyla rivayet edilen hadiste belirtildiği gibidir. Adamın birisi kasti olarak ölüme terk ettiği kölesini öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona yüz celde vurdu. Bir sene sürgüne gönderdi ve Müslümanlar arasında genelin hak ettiği payını sildi. O köleye karşılık, efendisine kısas uygulamamakla birlikte bir köle azat etmesini de emretti. Bunu Dara Kutni rivayet etmiştir. Aralarında Malik, Ahmet ve Şafii'nin de bulunduğu cumhur ulema, bu görüştelerdir. İrtidat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini terk edip İslam cemaatinden ayrılan buyruğuna gelince, ilim ehli İslam'dan irtidat edip dönen ve tevbe etmesi istenildikten sonra, küfrü üzere ısrar eden kişinin öldürüleceğini icma ile kabul etmişlerdir. Bu hususta delil az önce geçen hadis-i şeriftir. Bukhari ile sünen sahiplerinin kaydettikleri bir başka rivayette şöyledir. Dinini değiştireni öldürünüz. Bukhari, Cihat 149'da, Ebu Davud, Hudut 1'de. Ebu Bekir radıyallahu anhunun mürtetler ile savaşması da, bunun bir başka delilidir. Mürtet kadının öldürülüp öldürülmemesi hususunda farklı görüşler vardır. İlim adamlarının çoğunluğu konu ile ilgili delillerin umum ifade etmesi dolayısıyla mürtet olan kadının da öldürüleceği şeklindedir. Bilindiği gibi istisna konusu, istisna söz konusu olmaksızın bütün hadlerde kadın da erkek gibidir. Aynı şekilde irtidat haddi de kadına uygulanır ve bu hususta bir fark söz konusu değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiği sırada ona şöyle demişti. Herhangi bir kimse İslam'dan dönecek olursa onu tekrar İslam'a girmek üzere davet et. Eğer İslam'a dönerse ne ala, mesele yok. Aksi takdirde onun boynunu vur. Herhangi bir kadın İslam'dan irtidat edecek olursa onu da davet et. İslam'a dönerse ne ala, mesele yok. Aksi takdirde onun da boynunu vur. İbnu Hajar rahimahullah bu hadisin hasen olduğunu ifade etmiştir. Hadis-i şerifte sözü geçen üç husus dışında öldürme cezası. Müslüman, hadis-i şerifte sözü geçen üç husus dışındaki bir sebep dolayısıyla da öldürülebilinir. Bu hususlarda zımnen bu üç hususun kapsamına da girebilir. Diğer hususları şöylece sıralayabiliriz. 1- Lut aleyhisselamın kavminin amelini işlemekten dolayı Müslüman bir kimse öldürülür. Muhsan olsun ya da olmasın fark etmez. Ebubekir Ebu Bekir, Abdullah bin Zubeyr, İbni Abbas, Cabir, Az-Zuhri, Malik, İsaq bin Rahvey, Ahmet ve Şafii rahimahullah, bu görüşü benimsemişlerdir. Bu husustaki delilleri ise i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen şu rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim ki Lut kavminin amelini işlerken bulursanız, faili de mef'ulü de öldürünüz. Yani yapanı da yaptıranı da öldürünüz. Elbani Rahimahullah sahih olduğunu belirtmiştir. El-Camius Sahih'te 6.564. hadis. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve diğerleri zikretmişler. 2. Müslümanların birliğini bozmak isteyen kimselerin öldürülmesi. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruğunun bir gereğidir. Bir tek kişi etrafında toplanmış bulunduğunuz halde, size birliğinizi bozmak isteyerek, cemaatinizi dağıtmak isteyen kişiyi de öldürünüz. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. El Albani de, El, El Sahihul Camii de, 5820'de bunu kaydetmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki halifeye beyat edildiği vakit kendisinden, ikisinden, kendisine sonradan beyat edilen diğerini öldürünüz buyruğu da bunu gerekmekte, gerektirmektedir. Bu hadisi Ahmet ve Müslim rivayet etmişlerdir. El-Elban'da rahimahullah, Sahihul Camii'de 414'te kayıtlamıştır. 3- yeryüzünde fesat çıkarmak ve yol kesmek Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da yerlerinden sürülmeleridir bu Onlara dünyada bir rüsvaylıktır. Ahirette ise onlara pek büyük bir azap vardır. El-Maide Suresi 33. ayeti kerime. Bu ayeti kerimenin açıklanmasıyla ilgili olarak ilim adamlarının çok uzun açıklamaları vardır. Şu kadar var ki yol kesiciler adam öldürmüşlerse hepsinin de öldürülmeleri kesinlik kazanır. 4. Namazı terk eden kişi. Buna dair açıklamalar 8. hadisi açıklarken geçmiş bulunmaktadır. 5. Haksız yere herhangi bir kimsenin malını almak isteyen yahut namusuna el uzatmak isteyen kimse. 6. Sihirbaz da öldürülür. Ahmet, Malik, Ebu Hanife ve Umar İbni Abdülaziz rahimahumullah bu görüştedirler. Bunlar sihirbazın sihir yapması sebebiyle kafir olduğunu ve mürtet hükmünde olacağını da kabul ederler. O bakımdan sihirbazın öldürülmesi de mürteddin öldürülmesini ifade eden buyruğun kapsamına girer. Nitekim Ömer, Osman, İbni Ömer, Hafsa, Cündab bin Abdullah, Cünde bin Kabr ve Kays bin Saad radıyallahu anhuden de böylece rivayet edilmiştir. Şafii'nin görüşüne göre de eğer sihirbaz yaptığı sihir ile küfre girecek olursa öldürülür. Nitekim Malik'in Muvatta'sında kaydettiği bir rivayet de buna delil teşkil etmektedir. Rahimahumullah rahmetu muasiah. Muhammed bin Abdurrahman bin Saad bin Zurara radıyallahu ta'ala anhum ecmainden ona peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hafsa radıyallahu anha'nın kendisine büyü yapan bir cariyesini öldürdüğüne dair rivayet ulaşmıştır. Hafsa radıyallahu anha ise bu cariyeyi ölümünden sonra hürriyetine kavuşturacağını ifade etmişti. Yani kendisi Hafsa radıyallahu anha dedi ki ben ölürsem sen Hürriyetine kavuşacaksın Yani buna müdebbere denir Ancak kendisine Sihir yapınca Emir vererek bu cariyesi Öldürüldü Malik der ki sihirbaz Kendisi sihir yaptığı halde Başkasının kendisine Aynı şeyi yapamadığı kimsedir Sihirbaz Şanı yüce ve mübahrek Allah Azze ve Celle'nin Kitab-ı Kerim'inde dediği gibidir Ant olsun ki onlar Sihri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı. El-Bakara 102. İşte böyle bir sihirbazın bizzat kendisi bu işi yapacak olursa öldürüleceği görüşündeyim demiştir. El-Muvatta 2. Cilt 871'de bu kayıtlıdır. Bu hadis diğer nasları Neshedici midir? Bazı ilim adamları açıklamakta olduğumuz İbn-i Mesud radıyallahu anh'un rivayet ettiği bu hadisi şerifin bir takım Müslümanların kanlarının heder edilebileceğini ihtiva eden diğer hadisleri nessettiği görüşündedirler. Bu görüşe sahip olanlara iki şekilde cevap verilebilinir. 1- Evvela İbn Masud radıyallahu anhunun bu hadisinden kast edilen diğer naslardan daha sonra varit olduğuna dair kesin ve kuvvetli bir delil yoktur. 2. özel hüküm ifade eden nas, has umum ifade eden nas ile ne olunmaz İsterse umum ifade eden nas ondan sonra varit olmuş olsun. İlim ehlinin çoğunluğunun kabul ettiği görüş budur. i̇bn bunu Recep der ki, çünkü hasın kendisine, kendi manasına delaleti nas iledir. Umum ifade eden buyruğun ona delaleti ise çoğunluğa göre zahir iledir. O bakımdan zahir olan nasın hükmünü iptal etmez. Hadis-i Şerif'ten çıkarılan bazı hükümler 1. Hadis-i Şerif, ırzın, şeref ve haysiyetin korunması ve temizliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine delalet etmektedir. 2. Aynı şekilde Hadis-i Şerif, Müslüman cemaatle birlikte olmaya, onlardan ayrılmamaya da teşvikte bulunmaktadır. 3. Allah Celle Şanuhu, Canilerin cinayet işlemelerini önlemek, toplumu korumak ve suçlulara suçlara karşı himaye etmek kastı ile hadleri teşri buyurmuştur. 4. Hadis-i Şerif Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı canı öldürmekten de sakındırmaktadır. 15. Hadis Güzel söz, misafir ve komşu hakkı. el hadis ül min khisâli l el Ve-Ri'ayetu Tayfi-Vel-Jâr Jar. an ebi Hurayrata Abdirrahman İbn-i Radıyallahu Anhu ان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقول خيراً أو ليصمد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه. Ebu <gülüyor> Hureyre radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah azze ve celle'ye ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin Yahut sussun. Kim Allah Azze ve Celle'ye ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna ikramda bulunsun. Kim de Allah Azze ve Celle'ye ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadistir bu. Bu hadisin önemi. Hafız İbn Hacer Rahimahullah der ki: Bu hadis de özlü sözlerden olup üç hususu kapsamaktadır. Bu üç husus ise fiili ve sözlü olarak ahlakın üstün değerlerini bir arada ifade etmektir. Etmektedir. Hadis-i şerif başkalarıyla güzel bir şekilde geçinmeye çağırmaktadır. Güzel bir şekilde geçinmek ise İnsanlar arasında sevginin yaygınlaşması sonucunu doğurur. Sevgi de insanların birbirleriyle kaynaşmasına, sağlam bağlarla birbirlerine bağlanmasına götürür. Dilin dizginlerini tutmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim? Allah celle celaluhu'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin, yahut da sussun. Şafi Rahimahullah şöyle demektedir. Hadisin anlamı şudur. Konuşmak istediği takdirde iyice düşünsün. Şayet konuşacağından kendisine zarar gelmeyeceği ortaya çıkarsa konuşsun. Eğer söyleyeceği sözde bir zarar ortaya çıkar yahut bundan dolayı şüpheye düşerse sussun. <gülüyor> <gülüyor> Hafız İbn Hacer de rahimehullah der ki: Hadisin anlamı şudur. Kişi konuşmak istediği takdirde Sözünü söylemeden önce düşünmelidir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer söyleyeceği bu sözden dolayı herhangi bir kötülük ortaya çıkmayacak, <gülüyor> harama, mekruha götürmeyecek ise, otur, tamam, tamam, Konuşsun. Eğer söyleyeceği söz mübah ise, esenlik susmaktadır. Ta ki mübah söz, haram ve mekruha sürüklemesin. Nebevinin de Rahimahullah Sahih-i Müslim şerhindeki bu anlamda açıklamaları vardır. Özü, İbn-i de rahmetullahi Aleyh ifade ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır olan şeyleri söylemeyi ve hayır olmayan şeyi de söylemeyip susmayı emretmektedir. Susmak yani samt Dilcilere göre konuşmamak demektir. Bu kelimeden türemiş bazı kökler sakin olmak anlamına da kullanılır. Hadis-i şerifte imanın nefinden maksat nedir? Tufi der ki, hadisin zahiri bunu söyleyen kimseden imanın nef yol alacağını ifade etmektedir. Oysa maksat bu değildir. Bununla kastedilen edilen anlatımdır. Nitekim bir kimse şöyle der, eğer benim oğlumsan bana itaat etmelisin. Bu da onun itaatini sağlamlaştırmak için, sağlamak için söylenir. Çünkü itaat etmeyecek olursa oğlu olması nef olacak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah azze ve celle'ye ve ahiret gününe iman ediyorsa şunu şunu yapsın demesi de adabın imanın şubelerinden olduğuna delil teşkil etmektedir. İmanın gerektirdiği amellerin bir bölümü Yüce Allah azze ve cellenin hakları ile ilgilidir, alakalıdır. Farzların yerine getirilmesi, yasakların terk edilmesi gibi bir bölümü de kulların hakları ile ilgilidir. Onlara eziyet vermekten uzak durmak, komşuya ikramda bulunmak, akrabalık bağını gözetmek gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhayyer bırakmasından anlaşılana gelince bu konuda Hafız i̇bn Hacar Hacer rahimahullah şunları söylemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun buyruğunda konuşmak ile susmak arasında muhayyer bırakılmasının anlaşılmasında güçlük vardır. Çünkü mübah olan bir şey, eğer iki şıktan birisinde ise, o hususta yerine getirilmesine dair bir emrin bulunması gerekir. Bu durumda mübah ya vacip olur, yahut da yasaklanmış bir şey olur. O takdirde de haram olur. Buna dair cevap şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylesin buyruğundaki emir kipi ile sussun buyruğundaki emir mübahtan da diğer hükümlerden de daha kapsamlı olarak mutlak olarak izin vermek içindir. Evet bu da mübahın hayırın kapsamına girebilmesi için güzel olmasını gerektirmektedir. Komşuya ikram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'a azze ve celle ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikramda bulunsun hadisi, komşuya ikramda bulunmaya, buna karşılık ona eziyetin yasak ve haram oluşuna delildir. Burada aşağıdaki hususların açıklanması gerekmektedir. 1- Komşu hakkındaki tavsiyeler Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa iyilik edin. en suresi 36. ayet-i kerime. İşte şanı yüce olan Allah Azze ve Celle, kullar üzerindeki hakkı ile kulların kullar üzerindeki hakkını bir arada zikretmiştir ki komşu hakkı da kul haklarındandır. İşte bunun böyle açıklanması komşu hakkının önemini ve ne kadar büyük olduğunu beyan etmektedir. Ayşe Validemiz radıyallahu Teala anhaden dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam komşu hakkında bana o kadar çok tavsiye etti ki nihayet onun Komşuyu komşuya miras kılacağını zannedecek oldum. Buhari, edep 28'de. Mirasçı yapacağını zannedecek oldum ifadesinin anlamı ise akrabalarla birlikte ona farz olacak, farz olacak bir pay verilmesinin emredilmesi suretiyle malda onu ortak kılacak sandım demektir. <gülüyor> İki, komşuya eziyetin haramlılığının ağırlığı. Müslüman bir kimsenin haksız yere herhangi birisine eziyet vermesi haramdır. Fakat komşuya eziyet etmek daha ağır bir haramdır. El-Miktad bin El-Esved Rab'yallahu Anhü'den dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin on kadın ile zina etmesi komşusunun hanımı ile zina etmesinden, onun için daha hayırlıdır. Kişinin 10 evden hırsızlık yapması, komşusunun evinden hırsızlık yapmasından, onun için daha basittir. Hadis sahihtir. El Albani Rahimahullah, Sahihul Camii'de, 4814'te kayıtlamıştır. Zina, Şanı Yüce Allah Azze ve Celle'nin hayram kıldığı, Haram kıldığı hayasızlıklardandır. Bu hayasızlığı işleyene ve bu suçu işlemekten kaçındırıcı yasalar koymuştur. Fakat komşunun hanımı ile zina etmek daha büyük bir haramdır. Daha büyük bir hayasızlık, daha büyük bir suçtur ve hırsızlık da böyledir. Komşu için yapılan hırsızlık. Ebu Şureyhten, radıyallahu anh rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kim ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle buyurdu. Komşusu vereceği sıkıntılardan yana komşusu vereceği sıkıntılardan yana emin olmayan kimse Buhari edep 31'de. Burada sıkıntılar anlamına kullanılan bevaik, asıl anlamı itibariyle helak edici, musibet ve kişiye ansızın gelen çok ağır işlemektir. İbn Battal Rahimahullah der ki, hadisi şerifte komşu hakkı tekit edilmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususta yemin etmekte ve yeminini üç defa tekrarlamaktadır. Ayrıca sözü veya davranışı ile komşusuna eziyet verenin mümin olamayacağını da ifade, et, ifade etmektedir. Maksat, kamil imandır. Şüphesiz ki isyan eden bir kimsenin ise imanı kamil değildir. 3. Komşuya iyilik yani ihsanda bulunmaktan anlaşılan nedir? Komşuya iyilikte bulunmak, ona çeşitli şekillerde iyilik yapmak demektir. Bu da güç nispetinde olur. Hediye, selamlaşmak, karşılaştığı vakit güler yüzle karşılamak, durumunu yakından takip etmek, ihtiyaç duyduğu hususlarda ona yardımcı olmak ve bunun gibi. Maddi yahut manevi olsun, ona gelecek çeşitli eziyetlerin sebeplerini önlemektir. İnsanlar arasında yapılacak iyiliğe en layık olan kimseler yakınlık derecelerine göre sıralanırlar. Ayşe anamız radıyallahu anheden dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim iki tane komşum var. Hangisine hediye vereyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Kapısı sana daha yakın olanına diye buyurdu. Bukhari Edeb 32'de. Bundan dolayı Bukhari, Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun sahihinde, bir başlık açarak şöyle demektedir. Komşuluk hakkı kapıların yakınlığına göredir. Bu da Bukhari'nin nasları derinlemesine, anlayışına bir örnektir. Allah Bukhari'ye rahmet etsin. B. Komşuların mertebeleri. Aşağıdaki sıralama, komşulara yapılacak iyiliklerin ulaştırılmasının sıralanışını sıralanışı açısından faydalıdır. 1. Müslüman ve akraba olan komşu. Böyle bir komşunun komşuluk, Müslümanlık ve akrabalık hakkı vardır. Yani üç hakkı var. Komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkı ve akrabalık hakkı. İki, Müslüman komşu, böyle bir komşunun komşuluk ve Müslümanlık hakkı vardır. iki hakkı vardır. Müslüman olmayan komşu, böyle bir komşunun da sadece komşuluk hakkı vardır. Bu sıralamanın sebebi ise İbn-i Umar radıyallahu anhumanın komşu tabirini, umumunu esas alarak yorumladığı gibi nasların umum ifade etmesidir. Onun bu açıklamasına göre komşu tabiri Müslüman olanı da olmayanı da kapsamına alır. Bundan dolayı bir koyun kestiği sırada ondan Yahudi komşusuna verilmesini emretmişti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi komşusu ile başından geçenleri de bunu açıkça bize anlatmaktadır. Hani Yahudi komşusunun çocuğu hastalanıyor da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz e, bunu bilince, duyunca onun ziyaretine gidiyor ve çocuğu İslam'a davet ediyor. Çocuk da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini kabul edip Müslüman oluyor ve Müslüman olduktan sonra ruhunu teslim ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu Yahudi çocuğunu Muhammedin Aleyhisselam'ın vasıtasıyla hidayete erdiren Allah'a hamdü sena olsun ve çocuğu da cehennemden kurtardığı için hamdolsun ona deyip dua etmesi. Bu da Yahudi komşuya iyilikte bulunmanın Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından yapılması ve fiili bir şekilde örnekliliğini teşkil ediyor. Misafire ikram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah azze ve celle'ye ve ahiret gününe iman ediyorsa Misafirine ikramda bulunsun buyruğunda misafire ikramda bulunmanın İslam hasletlerinden olduğuna delil vardır. Kulun kendisi vasıtasıyla Allah Azze ve ya Rabbine yaklaştırıcı ibadetlerden olduğuna da delil vardır. Burada aşağıdaki hususların bilinmesi gerekmektedir. 1- Misafirde ikramda bulunmanın hükmü ve misafirlik süresi. Bazı ilim adamları misafir ağırlamanın vacibunu kabul etmişlerdir ki Ahmet Leys İbn Hazm Şevkani ve bazıları bunlar arasındadır. İbn Hazm El Muhalla adlı eserine der ki: Misafir ağırlamak göçebeye de şehirde ikamet edene de alime de cahile de bir gün ve bir gece süreyle iyilik ve hediye olmak üzere. Daha sonra da yalnızca misafir ağırlamak üzere, üç gün üç gece süreyle ağırlamak farzdır. Şayet daha fazla ağırlayacak olursa buna mecbur olmamakla birlikte güzeldir. Yerine getirilmesi vacip olan misafir ağırlamayı terk edecek olursa, misafir bunu zorla ve nasıl mümkün ise o şekilde almak hakkına sahiptir. Onun lehine böylece de hüküm verilir demiştir. Bunu da El-Muhalla ziyafet babında ona 171'de ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şevkani de Rahimallah der ki doğrusu misafir ağırlamanın vacip olduğudur. Bu da Neylül-Evtar'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonrası ile sadakadır, bundan sonrası ise sadakadır şeklindeki ifadesi ise bundan önceki üç günlük sürenin sadaka olmadığına aksine şer'an vacip olduğuna delildir. Nitekim hadis-i şerifte vacip misafirliğin süresi sınırlandırılmaktadır ki bu da sadece üç gündür. Misafirin bu türden sonra, bu süreden sonra Müslüman kardeş olan ev sahibini daha fazla sıkıntıya sokması helal değildir. Ancak kardeşinin kendisini gönül hoşnutluğu ile ağırlayacağını bilmesi müstesnadır. Bundan sonraki zaman ve süre, eğer ev sahibi buyurun kalın bizim için bir mahsur yok derse, bunu güler yüz tatlı dille yaparsa... Ona da ne yapar? Süre devam eder. 2. Ziyafet adabından gelen misafire yemek hazırlamak, özellikle birinci günde ikram etmek için kendisini zorlamak gerekirse tabii. Fakat israf ve savurganlıktan uzak kalmak. Çünkü israf ve savurganlık Müslümanlara yasaklanmıştır. Bu sözlerimize tanıklık edecek olan hususlar ise şöylece, zikredilmiştir. Bukhari sahihinde der ki Rahimahullah misafire yemek hazırlamak ve bu hususta kendisini zorlamaya dair bir başlık bu başlık altında Ebu Cuhayfa yoluyla Selman Radıyallahu anhu ile Ebu Derda'ın Radıyallahu Teala Anhum kıssasını zikretmektedir. Bu kıssada delil teşkil edecek bölümde şudur. Ebu Derda radıyallahu anhu gelip ona yemek hazırladı. Buhari kitabul Edeb 7. cilt 104. sayfa, bab 86'da. Aynı şekilde Müslimin sahihinde rivayet ettiği Ebu'l Heysem bin Eteyhan el Ensarî kıssasından da bu durumu görebiliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhü dedi ki, bir gün yahut da bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'a ile karşılaştı. Bu saatte sizleri evinizden dışarı çıkartan nedir diye sordu. Onlar da açlık ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah Azze ve Celle ye yemin olsun ki sizi dışarı çıkartan ne ise beni de aynı sebep dışarıya çıkartmıştır. Subhanallah. <gülüyor> Haydi kalkınız. Onlar da onunla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalktılar. Ensardan bir adamın evine gittiler. Evinde olmadığını gördüler. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce hoş ve sefa geldiniz dedi. Resulullah aleyhissalatü kocasını kastederek filan nerede diye sorunca hanımı şu cevabı verdi. Bize tatlı su getirmek için gitti. O sırada ensardan olan zat geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki iki arkadaşına baktı ve şöyle dedi. Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benden daha üstün hiçbir kimse yoktur. Subhanallah. Daha sonra adam gitti. Onlara taze hurma bulunan bir hurma salkımı getirdi. Hurma hevengi. Buyurun yiyin dedi. Ve eline bıçağı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın süt veren bir davar kesmeyesin. Onlara bir koyun kesti koyundan ve o hurma salkımından yediler ve içtiler. Allah'ım onlara afiyet ver. Karınlarını doyurup susuzluklarını giderdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya şunları söyledi. Nefsim elinde olana yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet gününde sorulacaksınız. Yedikleri kuru hurma. Yedikleri bir parça et. Ama kıyamette sorulacaklar. Bizim yediklerimizi vallahi Firavunlar bugün yemedi. Kim bilir biz nasıl sorguya suale çekileceğiz. Allah Azze ve Celle sorguya suale çekildiklerinde ve sorguya suale çekildiğimizde sorgumuzu, sualimizi yüz akıyla cevaplayanlardan eylesin. Açlıktan dolayı evinizden çıktınız. Sonra da size bu nimetleri ihsan etmedikçe geriye dönmediniz. <gülüyor> Muhtasarı Müslim'de 1306'da zikredilmiş bu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensardan olan bu zaata ses çıkarmayıp yaptıklarını ikrar etmesi bu şekilde misafir ağırlamanın meşruiyetine bir delildir. Aynı şekilde genç delikanlılar suretinde meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a geliş kıssası da böyledir. İbrahim sallallahu ala nebine ve aleyh, en güzel şekliyle onları ağırladı. Onlara kızgın taşlar üzerinde kızartılmış bir buzağı hazırladı. Yüce Allah Azze ve Celle bize bunu böylece zikretmektedir. Andolsun ki ki elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip selam dediler. O da selam dedi. Ve zaman geçirmeyip kızartılmış bir buzağı getiriverdi. Hud suresi 69. ayeti kerime. Yüce Allah Azze ve Celle bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır: Hemen ailesine gidip semiz bir buzayı getiri verdi. Ez-zariyat suresi 26. ayeti kerime. Hafız İbnu Kesir rahimahullah der ki, bu ayeti kerime ziyafet adabını ihtiva etmektedir. O fark etmeyecekleri bir şekilde. Çabucak onlara yiyecek getirdi ve Hiçbir şekilde onlara minnet etmeyip Önce onlara size yemek getireyim mi diye sormadı Aksine çabucak ve gizlice gidip Malından bulabildiğinin en iyisini onlara getirdi Getirebildiği ise kızartılmış semiz bir buzağıydı Önlerine yaklaştırdı Uzakça bir yere koyup Haydi yaklaşın demedi. Huzurlarına önlerine bıraktı. İşitene ağır gelecek bir şekilde kesin bir emir sigasıyla onlara emir vermeksizin buyurun yiyin demedi. Yer misiniz diye oldukça ince bir üslupla onlara teklifte bulundu. Günümüzde bir kişinin diğerine eğer lütfedip iyilik yapmak tasavvufta bulunmak istiyorsan bunu uygun görüyorsan yapu ver demesine benzer. Nitekim İbrahim el-Halil Aleyhisselam ve hanımı bizzat bunlara hizmet etti. Bundan dolayı Buhari rahimehullah sahihinde şöyle bir başlık kullanmıştır. Misafire bizzat ikramda bulunup hizmet etmek ve Allah azze ve celle'nin İbrahim'in ikram olunmuş misafirlerinin haberi sana gelmedi mi? Ezariyat 24'teki buyruğu gibi demiştir. Evet, inceleye bak. Buyurun yiyin, yani misafirine yerken dahi ne yapmış olmuyor, emretmiş olmuyor. Buyurun yemez misiniz? İşte Allah Azze ve Celle Kur'an'da peygamberlerinin ve salihlerin ahlakını ve hallerini bize zikretmekle siz de onların halleri ve ahlakıyla ahlaklanıp hallenin demiş oluyor adeta bu hadisten çıkarılan hükümler 1. İslam İslam toplumunun fertleri arasında sevgi ve ülfeti yaygınlaştıran her şeye davet etmiştir 2. Hadis-i şerif sözün önemine delildir çünkü kul bazen Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak bir söz söyler ve buna hiç önem vermez. Ama bundan dolayı da 70 yıllık bir süre ile cehennemde yuvarlanabilir. Allah bizi muhafaza buyursun. 3. Hadis-i şerifte ahlakın üstün değerlerini kazanmaya, kötülerinden uzaklaşmaya teşvik vardır. 4. Hadis-i şerifte aynı şekilde başkaları ile güzel bir şekilde geçinmek de teşvik edilmektedir.